Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin. İlahi ve middin. Ama ba'd. Babu ma yuzkeru min zemmir raih. Görüş. Raih. Benim görüşüm. Bana göre. Bugün ne kadar çok duyuyoruz değil mi bunu? İslam hakkında özel. Bana göre diyordu Ben böyle düşünüyorum. Sen böyle bir şey düşünemezsin. Senin düşüncen yok. İslam'ın Allah'ın katında yani. Sen kimsin? Değil mi? Sen aciz bir yaratıksın. Yani. Zavallı bir yaratıksın. Az sonra yatağa gireceksin, başlayacaksın horlamaya. Sabah kalkacaksın, iki büktüm tuvalete gireceksin. Değil mi? Karnında bir buçuk kilo dışkıyla gezen aciz bir varlıksın sen aslında. Baktığın zaman kendine. Yani Artistlik yapacak hiçbir pozisyonun yok normalde. Değil mi? Dünyaya geldiğin andan itibaren gideceğin ana kadar eksikliklerle Sana adam ol denmiş, tabiri caizse. Aynaya bak, kendine bak. Yani artistik yapma, kulluğunu bil. Kibirlenme, senden isteneni yap denmiş. Tabi bunu ancak kim anlar? Akıllı olan adamlar Ulul elbab diyor sonra Kur'an-ı Kerim'de bunlara. Ulul elbab. Akıl sahipleri. Akıllı olanlar anlıyor. Akıllı olanlar evden çıktığı zaman her şey unutuyor adam. Evdeki o hali. camayla gezerken, değil mi? Tuvalette hıkınırken, sıkılırken, akşam yatarken, ne konuştuğunu bilmezken, horlarken, dişi ağrı zaman ah vah derken, bunların hepsini unutuyor insan. Dışarı çıktığı zaman bakıyorsun ki başka bir yaratık haline geliyor. Başka bir tip. Tamamen haklı. Başlıyor her şey hakkında konuşmaya. Tamam spor hakkında konuş. Siyaset hakkında konuş. Bana göre de Şu da inşaatı da şöyle yapmamaları gerekiyordu. Şöyle yapsalar daha iyi olurdu. Değil mi? Ama din hakkında böyle bir şeyin yok senin. Çünkü dinin sahibi Yüce Allah. Onu indirmiş peygamberine. Peygamberi bize tebliğ etmiş. Sana ne düşüyor? Senin adın abd, kul. İşittik ve etaat ettik. Yani yemek yedikten sonra tuvalete gitmem ben. Öyle bir kurala Meydan okuyorum diyebilir mi bir insan? Diyemez. Bu gece uyumayacağım, yarın da uyumayacağım diyerek beş gün üst üste uyum, uyumamazlık eder mi? Buna meydan okuyabilir mi insan? Okuyamaz. Çünkü sen abd. Senin kudretinin ve gücünün dışında sana sorulmadan koyulan bir ne var? Yeryüzünün bir kanunu, kuralı var. allah Teala koymuş. Bunlara uyumak zorundasın. Katakülle yok diyorlar ya. Yani adam beş gün uyumasa Ne olur? Hayal görmeye başlar. Aptallaşmaya başlar değil mi? Anlatıyorlar askerde adam. Diyor ki gemideyiz diyor. Bahriyeli'yiz askerde diyor. 36 saat uyumadık. Tuvalette diyor. Affedersiniz tuvaletimi yaparken uyumuşum diyor. Böyle bir yaratık insan. Böyle aslı bu olan, tabiatı bu olan, şekli bu olan, hacmi, ağırlığı, sikleti bu olan bir kulun Bana göre deme hakkı yok Allah'ın emirlerinde, dinde. Ben böyle düşünüyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir lüksün yok. Sana bu hakkı kimse vermiyor. Senin yapacağın şey ne? Allah ne emretti? Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyi buyurdu? Bunları ne yapmak? Yaşamak. Min zemmil râ'yi ve tekellü fil kıyâs Zorlayarak kıyas yapmak. Din adına Oradan buradan çekiştirerek ne yapma? Kıyasta bulunma. Bunların hepsini Allah nasip ederse açıklayacağız. Tabi kıyasın hak olanı var. Hak olmayanı var. Kıyasın hak olanı var. Hak olmayan. Şeytan ne yaptı kendini? Kime kıyas etti? Adem'e Adem kıyas etti. Dedi beni ateşten yarattın onu. Toprakta. Bu batıl bir kıyas. Niye? Çünkü Allah'ın emrine karşı ne yaptı? Kıyas yaptı. Allah dedik secde edeceksin. Bitti. O ne yaptı? Beni ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Ben ondan daha üstünüm. Ama kıyasın bir de hak olanı var. ibadetlerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kadın geliyor. Diyor ki annemin borcu var ödeyeyim mi? Oruç borcu var. Oruç kazası var. Bazı rivayetlerde bunun adak olduğu söyleniliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen diyor ki şayet annenin diyor birisine borcu olsaydı onu öder miydin? Annen öldü. borcu vardı, alacaklısı geldi. Onu öder miydin? Öderdin. İşte Allah'ın borcunu ödemek daha haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı bu kadına anlatırken kıyas yaptı. Hadislerde kıyas var. Sahabenin fetvalarında kıyas var. Nedir kıyas? Kıyas asıl itibarlı hükmü olan bir meseleden ne yapıyorsun? Fer'i bir meseleye o asli bir meseleyi kıyas ediyorsun, benzeterek. Bununla ilgili olan, aslı konuyla olan hükmü diğer meselede kullanıyorsun. Ortak bir illete binaen, sebebe binaen. Bu da caizdir. Onun için İmam Bukhari rahimullah, babu ma'yuş kerum minzem minzem mir min raiy min. Yani, kıyasın ve raiyin, zemmedildiği yerler vardır, Zemmedilmediği yerler de vardır, değil mi yani? Yani i̇nsanın görüşü Kur'an ve sünnete göre ise bu olmaz? Yerilmez. Kıyas Kur'an ve sünnete göre yapılıyorsa bu yerilmez. Ama Kur'an ve sünnet bir kenara. Onlara rağmen insan bana göre diyorsa şeytanın yaptığı gibi böyle bir kıyasta bulunuyorsa o zaman bu ne olmuştur? Yerilmiştir, zemmedilmiştir, kınanmıştır. Yüce Allah Kur'an-ı diyor ki İmam Bukhari şöyle buyurdu. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ ilm. İlmin olmadığı konularda İbn Abbas tefsirinde diyor ki وَلَا تَقْفُوا normalde peşine düşme demek Arapça olarak. İbn Abbas bunu tefsir ederken diyor ki وَلَا تَقُلْ سَيْلَمَا. İlmin olan bir şeyde konuşma. Olmayan bir konuda konuşma. Bana göre bilmiyorum de. Yani seleften büyük alimlerin hayatlarını okuduğunuz zaman görüyorsunuz Diyorlar ki yani dışarıdan gören adam bunları cahil zannederdi. O kadar çok bilmiyoruz diyorlar ki o kadar çok bilmiyoruz diyorlar ki dışarıdan bakan adam bunları cahil zannederdi. Diyor. İnsan öğrendikçe ne kadar cahil olduğunu anlıyor. <gülüyor> Allah-u Teala diyor ki La, İlmin olmayan konuda ne yapma? Konuşma. İmam Bukhari de ne yapıyor? Bu ayeti bizlere zikrediyor. Demek ki insan konuşacaksa neyle konuşacak? Kur'an'la konuşacak, sünnetle konuşacak, ilimle konuşacak. Bilmiyorsa da sukût edecek. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Men kana yu'minu billahi kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ne yapsın? Felyekul hayran av Ya hayır konuşsun ya da sussun. Ya hayır konuşsun ya da sussun. İlk hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste ilk hadiste bizlere yeryüzünden ilmin böyle kulların arasından Allahu Teala'nın gelip ilmi çekip almayacağını söylüyor. Yani i̇lim böyle bir gecede kalkacağız. Birden kaybolmuş olmayacak. Böyle olacağı günler gelecek kıyametten önce. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İslam dini diyor. İslam Elbisenin diyor nakışı gibi, elbisenin deseni gibi ne yapılacak? Kaybolup gidecek. Değil mi? Varca elbise alıyorsunuz. Yıkandıkça, kullandıkça o ne oluyor? Gidiyor değil mi? Belli bir süre sonra 3-4 defa, 5 defa yıkandığınız zaman kaybolup gidiyor. Diyor ki hatta La yudra'ma sıyamu ve la sala ve la nusuk ve la sadaka. İnsanlar diyor oruç nedir? Sadaka nedir? Bilmeyecekler. Namaz nedir bilmeyecekler. Yani ne olacak? Böyle yavaş yavaş yavaş yavaş. Yani bugün çıkın dışarı. İnsanların yüzde 60, 70, 80'i Kur'an okumayı bilmiyorlar. Bir yüz yıl sonra durum nereye gelir bilmiyoruz. Yüz, yüz yıl sonra mı? 200 mü? 50 mi? 60 mı? Değil mi? Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Ve le yusura ala kitabillah azze ve celle fi leyle. Fe la yabqa fil ardi minhu aya. وَتَبْقَى تَوَائِفْ مِنَ النَّاسِ Bir gecede diyor Kur'an yeryüzünden kaldırılacak. Bir gecede allah Teala diyor Kur'an-ı Kerim yeryüzünden kaldıracak. Bilenler de unutacak. Yani yeryüzünden kalkacak bu kitap. İnsanlardan diyor bazıları kalacak. Artık bu ahir zaman bunlar. اَشْيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزِ Yaşlı insanlar kalacak. Yaşlı kadınlar kalacak. ya Diyecekler ki bu insanlar اَدْرَقْنَا آبَاءَنَا أَلَى هَذِهِ الْكَلِمَ لَا اِلَٰ Diyecekler ki insanlar, atalarımızı, yani bizden öncekileri gördük, şimdi de çok duyuyoruz değil mi böyle? İnsanlar yaşlanıyor, benim de dedem şöyleydi, şöyle şöyle ibadet ederdi, şöyle yapardı. Oraya doğru gidiyoruz, aleyhisselatü sana haber veriyor. Ama bu hal öyle bir hal ki, çok daha farklı. Bu yaşlı insanlar, yaşlı kadınlar, yaşlı amcalar, teyzeler diyecekler ki, büyükleri biz görürdük, büyüklerden duyardık, onlar la ilahe illallah derdi, biz de söylüyoruz, o kadar. Ama namaz... oruç, kurban bunların hiçbiri sadaka bilinmeyecek. İslam şey Allah kitabını yeryüzünden ne yapacak? Bir gece de kaldıracak. Böyle zamanlar gelecek. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve bize haber verdiği konu burada. İlim diyor yeryüzünden kıyamet alameti olan az önce sikrettiğim hadisin dışındaki dönemlerde yeryüzünden böyle bir kere de kalkmayacak. Nasıl kalkacak? Diyor ki Allah Teala diyor Alimleri alarak insanların arasında. Yani alimler ölerek peş peşe. Ben bakıyorum şimdi. Miladi olarak 99, 2000, 2001. Son yüzyılın en büyük alimleri diye bildiğimiz, bilinen, tanınan Şeyh Abdülaziz İbn-i Muhammed Şeyh Nasreddin El-Albani Al ve Muhammed i̇bn Salih el Useymin Rahimahullah Bunların Üçü de iki buçuk sene, üç sene içinde peş peşe öldüler, gittiler. Tabi bu insanları birçok insan tanımasına rağmen birçok insan da tanımıyor. Yani ilimle, irfanla alakası olan insanlar tanıyorlar. Bu insan, <gülüyor> bu alimler hayattayken, yaşarken Hindistan'dan Amerikasına kadar, Amerikasına kadar insanlar uçak biletini alır, bunların yanına gelir soru sorarlarmış. Sıkışmışlar bir mesele var. Fetva öğrenmeleri gerekiyor. Gidiyor, soru soruyorlar. Binlerce soru yağıyor bu insanlara. Bu bir örneği mesela bunun. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, Allah diyor, Allah alimleri ne yaparak? İnsanların arasından çekerek ilmi çekip alır. Ta ki diyor, piyasada, ortada kimler kalır? Cahil insanlar kalır. Bunlar da diyor, başlarlar fetva vermeye. Bugünkü televizyonlarda, bugünkü orada burada gördüğünüz tipler gibi. Konuşuyorlar. Yani bundan 3-5 yıl önce olmayan meseleleri kendileri de aksini düşünürken bugün farklısını düşünüyorlar. Adam diyor ki bu ayeti diyor bu zamana kadar bu ümmet içinde benim gibi anlayıp tefsir eden yok diyor. Daha gelmemiş. Ben diyor ilk defa bunu yapıyorum. Bu görüş diyor bana ait. Hani demin de dedik ya, ya sen elektrik hakkında konuş. Mühendislik hakkında konuş. Teknoloji hakkında konuş da yani din, din adına senin bu konudaki selefin senden önce bu görüşü aldığın kim var? Olmak zorunda yani. 1430 sürü yıl 1400 küsur yıl geçmiş insanlar teravih namazı kılıyorlar. Kılmaya devam ediyorlar. Çıkmış şaklabanlık yapıyor adam. Büyük teravih namaz diye bir şey yok. Komedi yani. Bunlar inanın Komedi olan şeyler ama tabii Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu haber veriyor. Cahil insanlar kalacak. Onlar diyor ne yapacaklar? Onlara fetvalar sorulacak. İnsanlar onlara hocam bu konudaki görüşünüz ne diye soracaklar. Onlar da diyor fetva, re, kendi reylerine göre, kendi görüşlerine göre, kafalarına göre fetva verecekler. Feya ve yudillûne Hem kendileri sapıtacak hem de başkalarını ne yaptıracaklar? Sapıttıracaklar. Hak yoldan saptıracaklar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere ne yapıyor? Bundan haber veriyor. İnşallah önümüzdeki hafta bu hadisi ve bundan sonraki hadisi ne yapacağız? Alarak bu babı bitireceğiz. Duhaneke Allahümme ve behamdik. Eşhedü ve la ilahe illa ente estağfirullah ve tuğbul